949, numaralı konu, Enes'in rivayeti, evet, Hazreti Peygamber çokça zikreder ve ağzından fuzuli söz çıkmazdı, merkebe biner, kaba elbiseler giyer ve kölelerin davetlerine katılırdı, keşke görseydiniz, Hayber günü bir merkebe binmişti, merkebin yuları da deve tüyünden yapılmıştı.